Gerçekten de aklınızı kullanmak, aydınlanmanın en temel mottolarından bir tanesi, belki de en önemlisi Kant'ın uyguladığı gibi başkalarının herhangi bir otoritenin, ister binsel olsun, ister siyasal olsun, her türlü otoritenin bize söylediğini değil de aklınızın kılavuzluğuna başvurarak bizim için doğru olanı yapmak aslında hem bir Aydınlanmanın temel ülkelerinden bir tanesi, hem de ödevi olmak durumunda. Tabii evet, Aydınlanmanın temel ilkelerini aslında hepimiz az buçuk biliyoruz. E, aklın acayip değil, bunlardan en önemlisi, kaptın da vurguladığı gibi aslında doğru yanıtları, her sorunun bir tane doğru yanıtı vardır. Bu doğru yanıtları da ancak apı yollayacak. Bulabiliriz, insan kürelerini tanımlayan en önemli bir direkti zaten akılcı bir varlık olmasıdır, aklını kullanan bir varlık olmasıdır. Dolayısıyla biz akıl yürütme yoluyla hem kendimizi, hem dünyayı, hem evrenine giderek hem de toplumu anlamamız mümkün ve topluma ilişkin, en azından hatta dünyayı değiştirme şansımızla söz konusu bütün bunlar bize akıl yoluyla sağlanan şeyler. Şihrimize e, ait özelliklerimizden bir tanesi akıl Ve tabii bunun ikinci bir ilkesi ilerleme düşüncesi, mükemmeliyet düşüncesi. Özellikle bugünlerde ilerleme anlayışına giderek daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Hepimizin bildiği postmodern aktılarının gelişmesiyle birlikte aslında ilerlemenin olmadığı, dolayısıyla aslında bugünün dünden daha iyi olmadığı filan gibi düşünceler genel kabul görmüş gibi gözüküyor ama aslında bu yanlış. Tabii, i̇lerlemeyi nasıl tanımlanırıza bağlı diyoruz ki, işte. kişisel olarak hani ben ilerlemeyi bizim insan türü olarak daha fazla üretebiliriz, yaşam koşullarımızın daha iyi gitmesi vesaire anlamında anlamıyorum, ilerleme <gülüyor> düşmesidir, etik düşünce asla bakarsanız, bunun bir tek ölçüsü var, o da insan özgürlüğünü giderek artması. Böyle baktığınız zaman insanlık tarihi hakikaten e, basitten karşı olmasa da ilerleme, özgürlüğün daha fazla yaratılması, insan özgürlüğünü sadece koşulların Giderek daha fazla yaratılması anlamında bir ilerleme olarak görülmüydi, zaten böyle de görünmeli. Zaman zaman tabii geri dönmüşler yaptırmak için de olabilir. Örneğin tabii hani, hani bugünlerde giderek bütün dünyada bu özgürlüğün, insan özgürlüğünün genel olarak ortadan kaldırılmasına yol açacak koşullar biraz daha yaygınmış gibi görünüyor. Ama bunlar tabii ki. Geçici olacak en azından insanın özünün önemli bir parçası olan özgürlük düşüncesi özgürlük ilkesi kendini mutlaka duyuracak her durumda. Dolayısıyla tarih bugünden yerden olmasa da uzun dönemde baktığımız zaman insan özgürlüğünün daha fazla sağlaması alınmaktan ilerlemeyi gösteriyor. Bilgiye akıl yoluna ulaşmak her zaman mümkün. Zaten elimizde başka bir yol yok. Bu ister antilik gözlerinden yola çıkarak geliştirildi, ister de rasyonelistlerin dediği gibi tümüyle akıl yükmeği dayanıp her durumda elimizdeki en önemli araç, aklımızı kullanmak. Ve tabi bu aynı zamanda doğanın insanı ve toplumu yaratan ülkelerinde akıl ile ortaya konulabilmesinin mümkün olması gerek. Bunu sağlamak için de mutlaka eğitim gerekiyor, aklımızı bilerek için de. Bu için eğitim önemli bir şey, insan hakkının başkalarının yol göstericiliği olmadan kullanabilmesini sağlamak, amacını giden bir eğitimden söz ediyoruz tabi, yoksa belirli otoriterinin dinsel siyasal görüşlerinin yerleştirilmesi, ideolojinin yerleştirilmesi anlamındaki bir eğitimden söz etmiyoruz. Akla uygun olmayan, aklı inkar eden her türlü otoriteye yine dinsel olabilir ya da siyasal olabilir. Karşı çıkmak en azından aydınlamanın temelik edenler, ve ödevlerinden bir tanesi, ve bir başka boyutta insan türünün bilincine ulaşmak aslında bize adenalmayla gelen bir şey tabii bu. Bunu söylerken eski Yunan'da bile o gelişen felsefi düşünceyi o mirası reddetmiyoruz. ama genel olarak insanın hem kendisine hem topluma hem de giderek insan türünün bir üyesi olmasına olduğunu hatırlıyorsu anlamasını sağlayan bir ilerleme aşaması aydınlanma. Buna birazdan tekrar döneceğim. Ve tabi insanlık ailesinin bir bütünü olması ve dolayısıyla enkernasyonelizm düşüncesi de aslında aydınlanmanın önemli sonuçlarından bir tanesi. Ee, Tabii bu zihniyat arşabası çok güzel anlattı. Onun üstünde söyleyecek çok fazla şeyim yok benim aydınlanma düşüncesinin gelişim açısından. Bir kere işte renesansla birlikte başlıyor. Önce de daha sonra Sine Hocamız'ın yobazlık dediğiyle formasyon ve işte esas olarak modern bir noktaya çıkışı. Modern noktaya çıkışı aslında en aşamalardan bir tanesi ki bu işte daha, yine Hocamızın söylediği gibi Kopernik'te başlayan bir süreç 1533'te yayınlanmıştı bu. Dolayısıyla 16. başlayarak giderek işte Kopernik, Kepler, Galileo, Newton filan gibi ee, büyük Bilim insanları aydınlanma düşüncesine temel hazırlayan, modern bilimi geliştiren insanlar. Tabii modern bilim ortak çaba Newton'un kendisinde de değil. Yani çalışanlarından daha uzağa görür çünkü değerin omzunda filan gibi bir sözü var. Dünya dışındayım olsam. Bu vesile bu insanlık birlikte aslında modern bilimi yaratmış ki modern bilim hala bizimle birlikte. Tabii modern bilimin eleştirilecek çok fazla şeyleri de var. Ama en azından baktığınızda, on sekiz yüz bu yana dünyayı ve kendinizi anlamak yolunda giderek çok daha fazla yol dikkat ettiğinizi görmek de her zaman mümkün, Bu inkarında mümkün değil. Dolayısıyla bu aydınlanmanın temel düşüncelerinden bir tanesi tarihsel olarak baktığınızda aslında insanı merkeze alan bir düşünce olması. Bunun iki tane boyutu var belki, bir ölçüde bunun dikkate almak gerekiyor. Bu boyutlardan bir tanesi aslında Aydınlanma ile birlikte ya da işte aydınlanma tam olarak ne zaman başlıyor bu tartışılabilir ama en azından dediğim 16. yüzyılın sonundan itibaren insanın her şeyden önce kendi birey olmasını, aklını kullanma yeteneğine sahip olan bir birey olduğunun bilincine varması açısından aydınlanma düşüncesinin gelişim açısından çok önemli bir adım. Eski bağ düşüncesine baktığımız zaman ya da orta çağ düşüncesi aslında bireyden söz edip pek çok mümkün değil. Çünkü oradaki örneğin Aristoteles'in etik almayışına baktığınız zaman iyi insan tanımı ancak iyi bir polis ya da topluluk içerisinde mümkün olabilir, gerçekleşebilir anlamında komüniterleyen ya yani toplulukçu diyebileceğiniz bir bakış açısı var. Aşağıya da bütün orta çağ boyunca da bu bakış yapısı geçerli. İnsanın her şeyden önce bir direk olduğunu kavraması son derece önemli. Bu tabi genellikle liberal düşüncede ortaya attığı bir şey. Liberal düşüncede her ne kadar bugünlerde daha gerici bir misyon yüklenmiş ise de döneminde 16. yüzyılda itibaren aslında ilerici bir misyonun da sahip. Öncelikle işte insanın sadece topluluğa bağlı her davranışını ya da düşüncesini topluluk tarafından belirlenen bir varlık olması nefesinde öncelikle kendi aklına dayanma gücüne sahip olduğunu kavrayan bir birey olduğunu görmesi açısından önemli bir aşama. Dolayısıyla aslına bakarsanız bunun içerisinden bir tanesi insanın aynı zamanda bir toplum içerisinde yaşayan bir varlık olduğunun bilincine varmasıdır. Şimdi burada biraz dikkatli olmak lazım belki işte bu örneğin Könüyesi'nin işte meşhur Ferdinand Könüyesi'nin yaptığı önemli bir ayrım. Hakk'i sosyolojilerde kullanılabiliyor. Bu cemaat ve cemiyet yerleştir. Işte, Kemen şartı, keser şartı göre cemaat topluluk daha çok bir yapılanmanın söz konusu olduğu, ve insanlar arasındaki ilişkilerin yüz yüze ilişkiler içinde gerçekleştiğidir. Bütün işte ortacardaki köy topukları bunun bir örneği, eski ünlendeki polis bunun bir başka örneği. Bu yüzden toplumsal bilinçin çok da geliştirdiği söylemek mümkün değil. Burak Aşkın toplumun iki tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi gelişmiş ve karmaşık bir iş bölümüne sahip. Ve bu tabii toplumun ortaya çıkışının törniyesinde söylediği gibi aslında bir ölçüde kapitalizmin gelişimiyle mümkün. Yani toplum dediğiniz zaman aslında Hengen'in dediği burjuva toplumun da genel olarak kapitalist toplumu çözülmek mümkün. Ve insanın bir birey olduğu kavraması aslında aynı zamanda onun gelişmiş karmaşık bir toplum içinde yaşayan başka insanlara bağımlı olan bir birey olduğu <gülüyor> kavramasıyla işte Yani aslında bakarsanız aydınamayla birlikte ya da liberezmle birlikte en azından insan hem kendi bireyliğini hem de kendi toplumsal bir varlık olduğunu gösteriyor. Bu dönemsi olan bir ayrım. Topluluk içerisinde insanlarda rasyonel irade söz konusu değil de daha çok doğal irade dediği şey var yani işte, toplulukcu düşünce kendisini topluluktan bağımsız olarak görme yeteneğine sahip olmayan bir birey daha doğrusu kişinin olduğunu söylemek mümkün. Buna karşılık rasyonellik akılcılık anlamında hem insanın kendi aklının yol göstericiliğiyle davranmayı öğrenmesi hem de giderek kendi isteklerini gerçekleştirmek için aklını kullanmak anlamında bir rasyonel iradenin geliştiği üzere mümkün. Kişilik ön plana geçiyor. Serbest dediğim gibi öfterizmin gelişmesinden bağımsız bir süreçlik. Aynı zamanda toprağın yerine para geçiyor. Ve temel olarak piyasa sisteminin yanına giderek öfterizminin işlemesi için koşullardan bir tanesi olan Sözleşme, serbestliğisi de aslında toplumun önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü dolayısıyla liberalizmin gelişmesiyle birlikte birey hem kendisinin bir birey olduğu bir kavrama, hem bir toplumsal varlık olduğu bir kavrama. Aşamasına erişiyor ve bunun aslında tarihsel olarak baktığımızda bunun gerçekleşmesini sağlayan koşullardan bir tanesi belki bugün bize ilginç ama Ulus Devleti'nin de ortaya çeşitli. Ulus devlet bir dönemine ortaya çıkmıyor. Hani Ulus devlet kurulan, gelişen bir şey, Avrupa için bir şey geçerli ve ulus devlet feodal topluluklara baktığımız zaman feodal topluluklarla karşılaştırıldığında çok daha geniş bir yapı. Dolayısıyla ulus devlet genel olarak vatandaşlık bağıyla birbirine bağlı olan aile bağlarının, etnik bağlarının ya da işte bağlarının vs. söz konusu olmadığı çok daha geniş bir yapılanma ve dolayısıyla ulus bilincinin ortaya çıkması aslında insanın kendisini bir vatandaş olarak görmesi özgür bir vatandaş olarak görmesi bakımından son derece önemli bir gelişme. İkinci bir boyut ulus devleti gelişiminin insanın giderek kendisini bir insanlık ailesinin parçası bir bütün olan insanlığın bir üyesi olarak görmeye başlaması. Dolayısıyla ulus devletinin ortaya çıkması ki 16. yüzyıldan itibaren gelen Geliştiğini söylemek mümkün. 1648 Vespa di ile birlikte genel olarak uluslararası ilişkilerde ulus devlet çağını başlattığını söyler. Dolayısıyla 16. 17. Yüzyıllarda itibaren insanlar genel olarak köftesinin gelişmesiyle paralel bir şekilde tekrar kendilerini ulusun bir parçası, bir vatandaş, özgür bir vatandaş, birey ve toplumsal bir varlık olarak görme yerinde önemli bir gelişim aşamasına ulaşmış durumdalar. var. Dolayısıyla aydınlanmanın özelliğini dikkate almak mutlaka gerekiyor. Yani bugün bile aslına bakarsanız bir yöhal düşünce her ne kadar ulus devletin çağının geçtiğini, artık ulus devletin bir eski çağda kalan bir kalıntı olduğunu söyleme eğilimindeyse de aslına bakarsanız ulus devlet hala hem değer olarak gerçek dünyada hem de düşünsel olarak insanın kendisini özgür vatandaş kategorisinde değerlendirmek. Bakımından önemli uluslarından, kurumlardan bir tanesi ve ulus devletin gerisine düşmek aslında bir ölçüde orta çağ anlayışına geri dönmekte de eşdeğer Çünkü hatta zaman zaman söz sözlerinde işte yeni orta çağrısı denen görüşler bugünlerde özellikleri görevler tarafından giderek daha fazla vurgulanır hale geliyor ve dünyanın şu andaki durumda bu düşüncenin değer olarak insanlığı nereye götürebileceğini bize açıkça gösteriyor. O yüzden bu devlet düşüncesinden vazgeçmek çok daha mantıklı ya da anlamlı bir yaklaşım gibi gözüküyor aslında. Ama. Tabii aynı yani, zaman nerede usullerden bir tanesi, daygilik ve insanın bir anlamda tarihi insan dünyasından çıkarmasıyla eşdeğer bir görünüyor bazen. Aslında bu sinirciğimizin söylediği gibi tabii. Tanrı'nın insan işlerine karışmamayı seçmesi dönem için görmek mümkün. Yani Tanrı doğa yasalarını yarattıktan sonra hatta laikinizi öperseniz kendisi de ona tabi olmaya başlıyor ve bu yüzden artık Tanrı'ya her durumda güvenme konusunda ya da işte her şeyimizi ona bağlama konusunda elimizde çok fazla şey kalmış değil. Laik bizim bunu iyi tanıyabiliriz ki modern dinli kuruluşu değerlendirildi. Payasal olan insanlardan bir tanesi. Leibniz'in düşüncesi de aslında felsefi alanda, en azından Newton'un düşüncesinden çok da uzak değilmişti. Leibniz'in söylediği o Tanrı'nın <gülüyor> kurduğu, tabi önceden kurulmuş uyum <gülüyor> düşüncesi aslında Dünya'nın ve bilerek toplumun bir mekanizma, kendi kendine işleyen, hatta adında kullanılan metaforlarından bir tanesi, sağlık metaforu, mekaniz sağlık Dünyanın ve topluluğu mekanik ilkelere göre işleyen ve dolayısıyla mekanikçi düşünce yoluyla bu işleyişin ortaya konabileceği bir bakış yarısının gelişmesi ki örneğin iktisatta hala bir bakış yarısı bizde geçerli Biz hala iktisatçılar, piyasa mekanizmasından bahsederiz. Giderek bilim alanında da işte mekanizma mekanizmalar sürekli kullandığımız araçlardan bir tanesi. İşte bu düşünce biçimi aslında Newton'la birlikte oldunlaştığı söylenecek bir düşünce biçimi. Ama da her eleştirisi Newton'a yönelik eleştirisi tam da bu noktada gayrınız diyor ki Newton yeterince mekaniz düşünmüyor. Ki bu alıntı zaten onu söylüyor. Sanki Tanrı beceriksizdir, kol işçisi, beceriksizdir, saat yapımcısıymış gibi kendi yarattığı o mükemmel üzere ara sıra müdahale edip tekrar doğruya oturtmak zorunda Düşündüğü ki bu anlayış işte değişti anlayışa ters düşen bir anlayış gibi gözüküyor. Aynı şekilde Davidium'u da bilgiç bir versiyonda onu da söylediği bilime yönelik, ki modern dilimin, özellikle nedensellik anlayışının geliştirilmesinde iyi bir bir tanesi işte, sözünü ettiğinde yutuyor. Öbürü de iktisatçıların kurucu babası diye görebilecek. Biz Edim Smith. Tabi Edim onun hocaları araya bir programı var. Onun dışında bir dönem işte e, Thomas Hobbes'le başlayan bir gelenek. Sosyal konsat gelenek söz konusu. Hobbes her kadar güvenen olmayan bir bakış etkisine sahip olsa da liberalizmin benimseydiği o sosyal kontratı geleneğinin kurucusu aslında bakarsanız iktisatta hala o sosyal kontratı geleneğinin sürdüğü bir şey ki bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Adam geliştirdiği görünmez el düşüncesi ki bu Adam kendisinin de söylediği gibi aslında Newton'un o mekanizma tasarımının iktisat dünyasına daha doğrusu insan dünyasına uygulanmış biçiminden başka bir şey değildir. Bu işte HOPS'a başlayan bir süreç, yani insanların kendi çıkarı taşında koşan direkler ise bu durumda sosyal düzeni sağlamak nasıl mümkündür sorusunun yanıtı sosyal düşünürleri ve giderek siyaset perselecilerinin bugün bile hala kapısını kurcalayan sorunlardan bir tanesi. HOPS'a göre bu mümkün değildir, sonuç kaosdur. Kaos engellenemekin tek yolu işte devlet düşündür, devlet de insan direği özgürlüğünü ortadan kaldırar kaldırmak zorunda olan bir kuruluştur. Buna karşılık Canlok bunun öyle olması gerekmediğini aslında devletin başta mülkiyet hattı olmak üzere insanların hak ve özgürlüklerini amacı ile var olduğunu söyler ki bu bakışlet ise aslında hainal temel Belediyesi'nin de bir tanesidir. Her ne kadar Canlok bunun nasıl olacağını söylemediyse de buna verilen yanıt aslında Edim Smith'in söylediği şey. Yani Piyasayı bıraktığımız zaman kendi kendisine hem insan özgürlüğünü, hem iktisatçılığın kaynak dağılımı dediği sorunu ya da sermaye delikli sorunu, hem de sosyal düzen, ikramı bir sosyal düzenin sağlanabileceğini söyleyen kişiye elimizi ve O yüzden bu yada aslında hem iktisatçılardan hem de evli görevlerin bakışları bu açıdan çok da değişmiş gözüküyor. Dolayısıyla İskoç ayının armasının temel hususlarından bir tanesi bu. Birey her şeyden önce özgürdür, kendi çıkarı peşinde koşar ve karmaşık bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır. Bu durumda bireyin davranışını, toplumsal yaşamını yönlendiren ilkeler etik anlamda, bitirin, büyük bitirinin bir tanesi etiktir, ne olmalıdır? Edips'in zaten bir atak vesemesi Dolayısıyla İngiliz aydınlanması çok daha bu dünyaya ilişkin kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kendini ona kolaylıkla uyduran ve işte kendi devrimini 1948 daha sonra 1988'de gerçekleştirdi ve artık tümüyle nasıl geliştirildiği konusunda düşünen bir bakış açısı. İkinci aydınlanma biçimi Fransız ile Efendimiz'in söylediği işte Fransız Antiklalobisleri Böyle bir düşünürler, Dillero, Voltaire, Montesquieu, Rousseau Terenler, Condorcet gibi insanlar. Bu Fransa aydınlanmasının temel özürlerinden bir tanesi aslında İngiliz aydınlanmasına göre çok daha radikal olması. Zaten işte 18. yüzyılda geçen bu radikal düşünceler giderek 100 yılın sonunda 1889'da Fransız devriminin ortaya çıkmasında kurucu rol veya hazırlayıcı rol de oynuyor. Dolayısıyla Fransız aydınlaması, İngiliz aydınlamasından bir ölçüde Onlar daha radikal, akla uygun olmayan düzenin, toplumsal düzenin değiştirilmesi gerektiğini, hatta bunu bir ödev olduğunu vurgulayan insanlar ki bu bakımdan baktığımızda Fransız giderek bu dünyaya, daha doğrusu topluma daha yönelik olduğu ve toplumu değiştirme konusunu, kendi gündeminin temel bir tanesi yaptığını söylemek mümkün. Üçüncü aydınlanma biçimi, Alman aydınlanması. Alman aydınlanması biraz daha iyi Dinçi aslında. Fransız ya İngiliz, aydınlanma biçimlerinden daha farklı. Tabi Kant'ı yine ayrı yere koymak mümkün. Çünkü Kant'ın temel problematik aslında özgürlük ve zorunluluk arasındaki ilişki toplumsal yaşam açısından Bugün bile hala sorunlardan bir tanesi ki aydınlanmanın temel sorun bir tanesi de bu. İnsanlar öyle evet özgürdür, kendi akıllarını kullanma becerisine sahiptirler, kendi özgür iradelerine davranabilirler ama altı yandan doğaya baktığı zaman hatta topluma baktığı zaman toplumda bir yasaların hatta zorunlulukla işleyen yasaların olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bir tarafta doğanın alanı var, tümü de zorunluluğun, gerekliliğin alanı, öte yandan da insanın alanı var ki bu insanın özgürlük en önemli bir karakteristiği olduğu için özgürlüğe de alınmak zorunda. Bu durumda bu ikisini uzlaştırmak nasıl mümkün olabilir Sorusu aslında bütün Alman aydınlama geleneğinde var ki Marx'ın temel sorunlarına bir tanesi onun doktora tezinden başlayarak bakitene kadar devam eden temel sorumsalardan bir tanesi tam da budur. İnsanlar ne kadar özgürdür, ne kadar özgürlükleri elinden alınmışlardır. Bu tam da işte Rus'un sosyal konfatta sorduğu sorudur. İnsanlar özgür doğarlar, ama her yerde zincirlenmişlerdir. vermişlerdir. Rus olduğunu nasıl gerçekleştirdiği bilmediğini söyler ama Mars buna bir yanıt verir. İşte Bakiteli bir insanı düşürdüğü, Durum, onun özgürlüğünü elinden alması vesaire, Mars'ın Marksın problemini belirleyen önemli Hı. unsurlardan bir tanesi ki bu Alman aydınlanma düşüncesinin temel sorunlarından bir tanesi. İkinci bir durum Alman aydınlanması çok daha soyut, hani bu dünyaya ilişkin olmaktan çok giderek bir ölçüde bu dünyanın dışında doğa örtü, hatta mistik eğilimlere sahip olan bir tarafı ki Hegel'in felsefesine baktığımız zaman her ne kadar Mars'ın düşüncesinde önemli bir rolü olmuşsa da Hegel'in düşüncesinde de bu doğa doğaüstü unsuru görmek mümkün ve Hegel zaten insan özgürlüğünü tüm de reddedebilir, düşünür. Ona göre gerçekleşen, bizim kendi yaptıklarımızla dahil olmak üzere olup biten hiçbir şey, özgürlüğün ya da şansın giderek soruncu değildir. Tam anlamıyla olması gerektiği gibi gerçekleşmiştir. her şey, yani insan özgürlüğü aslında bir yansamadır. Aklın kendi kendisine oynadığı bir bir hiledir. Böyle baktığın zaman Alman aydınlanmasını diğerlerinden biraz daha farklı yere oturtmak mümkün. Ve Alman aydınlanmasının üçüncü boyutlarından bir tanesi, üçüncü bir boyutu insanı bir bütün olarak ele alması. İngiliz aydınlanması, ölü ölçüde Fransız aydınlanması dediğim gibi daha mekanikçi, daha deterministik ve bilerek dualistik bir bakış açısına sahip. Yani işte iladeyle davranış, direkli toplum, bilerek ee, daha atomistik bakış açılarına karşılık Alman aydınlanması bu Charles Taylor'ın ve H.G. Efendi'nin dile gelmesini dediğim bir düşünceyi savunuyor. Buna göre insanlar aslında şey değildir, empirisiz, mekanik, deterministik, atomistik ve faydacı bir bakış açısıyla anlaşılabilecek varlıklar değildir ve insanlar öde toplum giderek. Buna karşılık aydınlanma, Alman aydınlanmasının denizlediği o dile gelmeceği yaklaşım esas olarak insandır tarzlarından giderek insan tarihinin, insanın özünün dile gelmesi, insanın özünün dış dünyaya yansıtılması ve bu yolla insanın hem kendisini hem de çevresini, dünyayı dönüştürmesine göndermede bulunur. Ve bu açıdan baktığımız zaman, genel olarak bu dile gelmeci genelin temel hedeflerinden bir tanesi insanın o birliktir düşüncesi. Yani insan özü bildir ve Örneğin Mars'ta da burada özelliği atışımı gözlemek mümkündür. İnsan örneğin her ne kadar sosyal bir varlık olsa da piyasa alanına girdiği zaman bir birey olarak davranmak zorundadır. Dolayısıyla bu aslında insanın özünün parçalanması bir tarafta kendi hayatında bir birey kendi çıkarı peşinde koşar ama ekonomi biz gibi sürdürümek zorunda kaldığı halde özü itibarlıdır, sosyal varlık diğer insanlardan piyasa dışı ilişkileri gideme yeteneği ne bir varlık olarak görmesi arasındaki çelişki insanın dilini parçalayan en önemli çelişiklerden bir tanesi zaten yabancılaşma ve metafetisizlik düşüncesi aslında böyle bir bakış açısı üzerine oturur. İkincisi istek tabi özgürlük düşüncesi gerek. İnsanın öteki insanlarda ve insanın doğayla uyumu, bütün bunları aslında Alman geleneği içerisinde sadece Felsefi geleneği Almanlıda değil, göte, Şiler gibi sanatçıların yaklaşımlarında da görmek mümkün ve aydınlanma düşüncesinin giderek daha fazla insani olan boyutuna, insanın bildiği düşüncesine, insanın özgürlüğü düşüncesine ve insanın doğa ve toplumla olan düşüncesine doğru evlilmesinin bir göstergesi olarak görebilir Alman aydınlanma geleneği. Ama baktığınız zaman bütün bu üç aydınlanma geleneği içerisinde ne kadar birbirlerine karşı son derece eleştiren olsalar da bir takım temaları ayırt etmek her zaman mümkün. Bunlar dediğim gibi aklın önceliği, aklın özetliğine duyulan güven, beyinsellik <gülüyor> insanın kendisini, çevresini, doğayı ve toplumu değiştirebileceğine olan inancı ve bu Buna dayanan özgüveni ve giderek o insanlık ailesinin bir bütün olması, insanın, direğin kendisini öncelikle bir toplumun, sonra da giderek insan ailesinin bir parçası, insan türünün bir parçası olarak görme, eğilirine sahip olmaya başlaması, insanın kendi kendisini, kendi bireyliğini, kendi toplumsallığını ve insanlığını keşfetmesi bakımından bu iç aslında ortak noktalara sahip olduğunu söylemek mümkün. Ve zaten bu noktalar aslında aydınlanmanın insanlık tarihinde son derece önemli bir dönüm noktası olduğunu size bize gösteriyor. Aslında daha fazla konuşmak mümkün ama çok da uzatmaya gerek yok herhalde. Aşağı herhalde söyledim. O yüzden hani, sorusu olamazsa belki bunlara şey yapmak da fayda Teşekkür ederim. Nasıl kastettiğimi ne de bilmiyorum. İnsanla bu düşünceyi gerçek yani insan düşüncesini gerçekleştirmesine yönelik çabalara gönderme yaptığını varsayıyorum. Böyle baktığımız zaman aslında dünyanın değiştirilmesi, toplumu değiştirilmesi açısından aklın sorgulamanın, tartışmanın önemi zaten ortada. Dolayısıyla bu kendisi için çekilmiş biri tam da olması gereken bir şey. Aydınlanma alın önü mi? Evet, böyle bir tehlike olabilir. Yani sonuçta farklı bakış açıları yine aklın adını kullanarak diyeyim, aklı inkar etmeye de varabilir. Aslında bakarsınız bence. PGE'nin düşüncesi biraz böyle bir düşünce. Akıllı bir şeyden yola çıkıp aslında aklın inkarına varma tehlikesi taşıyan da bir düşünce. Yani ne kadar Hegel? Yani gerçek olan her şey akla uygundur, akla uygun olan her şey gerçektir derizse de bunun kastettiği gerçeklik ve akıl biraz daha farklı bir akıl, o ruh dediği şey. aklı. Ama benim ya da aydınlamanın düşüncesinin genel olarak kastettiği akıl, genel olarak insan akıl. Tek tek insanlarda varmılar ve hepimiz insan olduğumuz için aşağı yukarı aynı şekilde işleme eğilimine sahip olan bir şey, bu, hepimizin aynı düşünceye sahip olması gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine dediğim gibi farklı düşünceler her zaman mümkündür. En iyi düşüncenin hangisi olduğuna da ancak aklımızı kullanarak karar verebiliriz ki bunun da önemli bir boyutu aslında tartışmak, sorgulamak birbirimizi eleştirmekten geçiyor ve böylelikle ancak biz akla yönelik saldırıları giderek aydınlanmanın önünü kesmesini engelleyebiliriz. Bu bakımdan bence hani böyle bir olasılık evet var. Ama bu olasılığı ortadan kaldıracak tek şey de yine akıl bir çare yok. En azından. Bir Aydınlanmanın başlangıcını Avrupa ya almak yanlışlığa ilgidir. Çünkü Avrupa aydınlanmasının temelinde uçak hastalarının temel icadı ve bunu etkidir. E, bunun etkidir etkilemesiyle e, orta çağda video yapmış, İslam'ın etkiliği değil, yani ayrımlanma içinde başlamış de çok mu yanlış oldu? Olmaz. <gülüyor> Daha, yani bunu çok eskiye de indirgeyebilirsiniz. Hani, Uyganlık, genel olarak tarım ortaya çıkmasıyla başladığını söylenir. kent devletlerinin kurulması, tarım artı, bunu mümkün kılması. Dolayısıyla bu da bununla başladığı yer bizim topraklarda, şirketleri mezapodan tekenlik olarak. Dolayısıyla insanlık ailesinin din, ileri, doğru yürüyüşümü başladığı yerler burası. Tabii Uygarlık aynı zamanda Çin'de gelişmeye başlamış. Şimdistan'ın İndiz civarlarında geçmeye başlamış. Değişik değişik yerler var. Gordon Chaldin bu meşhur insan kendisini yarattı gibi bir kitabı var. Aynı zamanda tarih denemeli oldu. Aslında onu savunduğu görüş aşağı bu. Yani bir ana damar var. Bu değişik derelerle beslenen ve giderek bir neyfe dönüşen bir damar var. Ve bu evet doğudan başlıyor. Uyganlığın gelişmesi doğuyla birlikte başlıyor. Ama 16. yüzyıl özellikle enterlu 15. yüzyıldan başlatmak ki keşiflerle birlikte keşiflerle birlikte İnsanlık Avrupa'da, Avrupa Uygarlığı Avrupa hepsinden zannedilir demek istemiyorum. Söylemeye çalıştığım şu, Avrupa Uygarlığı güçlüydü. Çünkü <gülüyor> hem de teknoloji vardı, bu teknolojiyi yaratmasını sağlayan bir şeyde aslında bakarsanız yine aktörü kullanmayı öğrenmesidir. İslam İstanbul Uygarlığı 80. yüzyıllar, 10. 11. yüzyıldan itibaren 11. yüzyıllar arasında gerçekten insanlık tarihinde önemli katkıları da bulmuş <gülüyor> insanlık tarihinin ya da insanlığın giderek gelişmesi bakımından önemli katkıları olmuş bir yıllık ama 13. yüzyıldan başlayarak İslam uygarlarında giderek daha fazla bağnazlığın ve yobazlığın etkili olduğu görmekte mümkün. Dolayısıyla evet Avrupa'dan başlatmak yanlış olabilir ama aydınlanma dediğiniz süreç spesifik bir süreç. Yani tarihsel olarak bir aşama. Bunun da kaynağı aslında Avrupa dediğim gibi bunun da temelinde bir bireyin keşfi ya da icadı isterseniz, iki toplumun yine keşfi ve üç insanlığın keşfi, tabi bunların hepsini sağlayan modern bilimdeki gelişmeleri göz araya etmemek gerekiyor. Bu yüzden Avrupa'da başlaması tesadüf değil, aydınlanma düşüncesi. Yani aydınlanmanın gerisinde bir akıl zıbk var, bir özgürlük düşüncesi var, onun gerisinde modern bilimdeki gelişmeler var. Bu bakımdan dünyanın başka birinde başladığını söylemek mümkün gözükmüyor mu? Evet, yani bizim toplumları, bizim gibi ya da Doğu toplumları da belki tarih sorunlarından bir tanesi de o kendi anlamamızı yaratma konusunda çok dışa şey yapmadık. Bu dediğim gibi ama şu demek değil. Yani aynı anlamın tarihsel olarak baktığını zaman bir karanlık tarafı da var. Aydınlanmanın tasarımı olan insan tibi her şeyden önce Avrupa'dır. Avrupa bir bakış açısına sahiptir emperyalizmi icat icad edenler de tamamıyla Avrupa'dandır. Bu açıdan bakarsanız e, dünyanın çevrilmesi giderek düzenin bozulması konusunda aydınlanma düşüncesinin oynadığı adı rolüde yansımak pek mümkün gözükmüyor ama bu. Olan biten her şeyden Avrupa'nın ya da Batının giderek gerçekleştirdiği bütün o kıyım vesairelerin tümüyle aydınlanma düşüncesine bağlanmasını yanlış olduğunda unutmamak gerekir. Yani evet aydınlanma adına budur şeyleri yapmış insanlar özellikle işte dünyanın başka bölgelerine yatırmak için de uygarlık konusunda önemli şabaları olmuş. Tabii onların kastettiği uygarlıkta çok insanların diğer kültürleri yok etmek, onların yaşam biçimlerini ortadan kaldırıp onları körüleştirmek işte de Ama bütün bunlara rağmen o aydınlanmanın temelinde yer alan özgürlük düşüncesi ve akıllı düşüncesi insan türüne ait temel özellikler olduğu için göz ardı edilmemek değil. Bir soru birleşik Aydınlanmaya esas olarak Rönesant'tan başlattık. Peki Orta Çağ'da yetişen menöremenin ilerisinde ürünler ortaya koyan İbn-i Sina, İbn-i Hancun, Viloni aydınlanmaya mücadelesi ve projeni İkincisi. Ayrıca Anadolu'da yönü zemreden Hacı Bektaş velilerin önverliğine gelişen ve Böyle... sağlıklı dünya aydınlanmasına yaptığı katkılar nederdir? Bu acayip yüklü bir soru değil bunu ben de zekiyen benim yok genel olarak bir de biraz söyleyebilir önce bir soruyla bir daha pişmanım şimdi yani bu biraz gelenekle ilgili olan tabii ki, Batı felsefenin gelişimi Rönesans döneminde başlıyor şimdi bir şekilde diğer Aydın Hanımların hazırlaması da ama bu Aydın Ağla düşüncesinin temeliyle eski Yunan düşüncesine dayandırıyor ve Avrupa özellikle eski Yunan felsefesinin özellikle Platon'u doğrudan duruyor, İslam düşünülmekte ya da giderek Doğu düşünülmekte ee, öğrenmiş durumda. Eğer evet, burada söz edilen insanlar olmasaydı bu yaratılan gelenek, akılcı gelenek aslında Avrupa'da kendisine kök bulamaz. Bu açıdan bakarsanız hani işte 10-17. yüzyılda ki İslam felsefesiyle ya da işte 10. yüzyılda itibaren şey Avrupa'daki Ortaçağ felsefesi arasında çok da bir farklar yok. Aristoteles'in en önemli ve işte Katolik İlcesi'nin en düşünürlüğünde kalan St. Thomas Aquinas'ın görüşleri gibi bir Aristoteles'in görüşlerine dayanır. Ve Aristoteles'in kaynağı da esas olarak İndirüş'tür. İndirüş'tür. İndirüş'tür. İndirüş'tür. Komentatör denirmiş. Ve İndirüs'ün in filozof dediği kişi Aristoteles'in aslında arasını arasını bu tür düşünürler, İslam düşünürleri olmasaydı, onların yaptığı çeviriler vesaire olmasaydı Batı eski Yunan düşüncesini öğrenemezdi. Muhtara. Çünkü Ortaçam baştan gidildiğinde o eski inan metinlerinin çok büyük bir ürünü yok edilmiş, eve kalabilir. Bu düşünürlerin düşünceleri dile getirmekten uzak ve böyle baktığımız zaman hakikaten Avrupa'nın Rönesansı yaratmasının temelinde evet bu düşünürler önemli. Ama bu dönemden itibaren işte 12-13 yüzyıllardan itibaren İslam bu akılcı genelde ki kenara genel bırakıp genel olarak baktığımızda bilerek daha da içine kapanmış gözüküyor. Hani bu. Kim zaman söylendiği bir İbn-i Rüşt'e karşılık e, kazaniklik dile getirdi bir başka gelenek var. Ve İslam'ın içinde de bu oturculuk ve oturuluk açtığı gelenekler her zaman var. Bu iş en azından 12. yüzyıla kadar bu gelenekler konuların bir şakırlılık gelinir neyin. Ama daha sonra ne yazık ki, demek istediğim gibi, bu akılcılık giderek daha fazla inkar edilen bir hale gelmiş. Birinci boyutu aşağı yukarı felsefeleme yapıyor. İkincisi belki şuna e inanabilirsiniz. İmdivuş, işte, endivuş. Yani benim devletimde doktor yapar bir adam ve hakkında bir suçlama var işte din dışından vesaire olduğu ülkelerde zorlukları yani böyle bir tarafı var. Batıya eski Yunan felsefesini öğreten. Adamlar bir tanesi, en önemli bir tanesi kendi uygarlık etmek için de böyle bir davranışı şu an davranışına karşılaşabiliyor. Söylemeye çalıştığım böyle bir şey. Anadolu'da Yıldız Emre Hacu Bektaş verilerin önüne geçişen tasarruf, dünya aydınlamasına yaptığı katkılar nelerdir? Bu benim boyumu aşan bir sorum açıkçası. Yani. Bu taraflardır. Ama hani bu etkileri uzun uzun tartışmak en azından dediğim gibi benim yapacağım şey değil. Ama şöyle diyebilirim, insan sonuçta hepimiz insan türlü bir üyesiyiz ve aydınlanmacı düşünürler aslında bunları boşluktan damıtma kendiliğinden ortaya çıkan düşünceler değildir. İnsanlık tarihinde aydınlanmaya gelene kadar verişilen ya da yaşanan önemli bir boyut var ki uygarlığın başlangıcından itibaren, tarafın icanından itibaren olan düşünsel ve uygarlığın yaşadığımız bölümünden ortaya konan gelişmeleri göz ardı etmemek lazım. Bunların yüzünde mutlaka tasavvuf geleneği de önemlidir. Hatta uzmanlar, tasavvuf düşüncesini, işte eski Hint düşüncesinden kaynaklandığını İslam'la birlikte yeni bir boyuta eriştirdi ve Batı'nın da aslında bu aydınlanma düşünürlerinde giderek bu İslam düşüncesine ya da tasavvuf düşüncesine çok da uzak durmadığını söylüyorduk. Çünkü gerçekten yanlış hatırlamıyorsam. Doğu Batı'nın imanı var. Dolayısıyla bu hani, bir katkısı var ama dediğim gibi bunun ayrıntısına girmek benim boyumu aşan bir şey. O yüzden orada Ola nesi soru mu? Ee, şimdi size soruyorum ben hocamıza ama diğer hocalarımızın sonra herhalde devam edebileceğiz bu sorunları. İdealizmde aydınlanma bağlaşır mı? İdealizmde aydınlanma Yani felsefi gelenek olarak idealizmde. Hani felsefe tarihine genellikle idealizm-materializm tartışması, çatışması olarak varmak biz de kişisel olarak bana da çekici gelen bir bölgüsü. Ama meseleyi sadece idealizm-materializm karşılığına indirilmek biraz da kolaycı, basitleştirici bir bölgüsü de olabilir. Kastettiğim şöyle bir şey, Marx bir materialist diye evet ama Marx'ın materializmi örneğin, Aristoteles'e atfedilen türden bir materyalizm ilişkili olan bir materyalizm değil. Yani Mars hiçbir zaman var olan tek tözün madde olduğunu söylememek. Dolayısıyla bir tarafta madde var, bir tarafta düşünce var, evet. düşünce maddeden orta ilişkiyle ilişkilerin yani söylediği gibi belki. Ama sonuçta düşünsel olanla maddi olan arasındaki ilişki diyemektik, etkileşim Marx için çok daha önemli. Yani sorun bu dünyanın temel yapısı nedir vesaire sorun ötesindedir. Materyalizmden bahsederiz. Böyle vaktimiz ama evet materyalizm önemli. Materyalizm Mars'ında materyalist geleneğe bağlı olduğunu söylemek mümkün. Ama bu kesinlikle aydınlanma düşüncesi idealizmde hiçbir koşulda bağdaşmaz demeye gelmeyebilir. midir. Söyleye bu. Ama tabi Mesele bir başka boyutu var. İlerinizin, materyalizmin yani Mars'ı düşündüğü anlamda belki materyalizmi reddetme eğiliminde olduğu için yani Ege'de de benzer bir ölçüsü var. Dünyayı olup bitenleri kavramak konusunda eksik bir ölçüsüne sahip. Özellikle bu insanın kendini ve çevresini değiştirebilme gücü ve aklını kullanma yoluyla dünyayı daha iyiye götürebilme yeteneği idealizmde bir ölçüde gerekir geride tutulan, göz evde edilen bir bakışınız. O açısından bakarsınız. Evet. İgyarizm yüzde yüz olarak aydınlanma düşüncesiyle bağdaşır değildir. Ama hiçbir şekilde bağdaşmaz da değildir. Ne dedim ben? Neyse. Anladınız. Evet. Antiretelik mücadeneği ile genel olarak bütün dünya artışlarında ortaya çıkan bütün eğitim iletişim dışındaki ulus devletin anlayışı, belirli devleti kurumların dışlamaya ulaşmaz mı? Bu perspektifle bakıldığında ulus devletin anlayışından vazgeçmek anlamlı olabilir mi? Valla bana yani işte sonradan başlıyor. olarak ulus devletin anlayışından vazgeçmek çok da mantıklı bir şey mi geldi? Dedi. Çünkü ulus devlet gerçekten etnik, dinsel, cemaatçi, ne derseniz yapıların egemen olmasını engelleyen en önemli kurumsal düzenlemeler de bir tanesi ve ulus devletin çağını geçtiğini söylemek için en azından bana göre erken. Evet, ulus devlet bir yaratılmış de kurulmuş bir kategori. Hatta geçenler dönem benediklerinin meşhur bir kategori hayali cemaat, daha hayal edilmiş cemaat dediği anlamda, evet. Ulus devletle giderek ulus birdenbire ortaya çıkan bir kavram değil, belirli bir tarzı şey var. Ama bu günlerde artık ulus devlete gerek yok işte. Cemaatçı yapılar, ortaçağcı yapılar ve bunlar arasındaki işbirleri sağlayan daha üstü bir otoritenin varlığı türünden yaklaşıklar bana hem hayalci hem de tehlikeli geliyor. Yani sonuçta çünkü topluluğun en önemli unsurlarından bir tanesi budur. Yani topluluğun içerisinde bizi bir arada tutan bütün unsurlar var, işte, dindir vesaire. Efendim, Ama topluluk dışındaki insanlar bizim düşmanımızdır. Bakış açısından başka bir yaklaşıma ulaşmak çok da mümkün gözükmüyor ve bu çalışma potansiyelinin ortaya çıkması vesaire bakımından bu tür cemaatçi anlayışları ya da ulus devlet artık bitti, daha mikro düzeyde ilişkilerin ortaya çıkması gereken türü anlayışlar bana dediğim gibi hem uygulanabilir, gelmiyor hem de çok daha önemlisi, tehlikeli geliyor. Ee, belli etnik grupları duşlamaya kapağı çağırıyor, açmak zorunda değil. Yani liberalizm içerisinde aslında böyle bir çelişkin olduğunu söylemek mümkün. Ee, John Gray'in meşhur liberalistin iki yüzü diye bir kitabı var, ilginç bir kitap. Orada söylediği şöyle bir şey var, Liberalizmde iki tane gelenek var, bir gelenek Kant geleneği daha çok ee, evrensel iyiye dayanan bir gelenek gelmişti. İyi olan, evimiz için iyi olan, haklı, uygun olan liberal yada demokrasi düşüncesidir ve herkesten buna uyması gerekir, Oy uyması beklenir çünkü iyi olan, haklı, uygun olan budur. Öte yandan hafızçı gelenekler de sözler, göre tam tersine herkes için iyi olan söz konusu değildir, farklı farklı iyiler söz konusudur. O zaman demokrasiden kastettiğimiz aslında bütün bu farklı geleneklerin kendisine sosyal dünyada ve politik dünyada eşit erişim şansı bulabilmesidir. Bu tam da işte, de dediği çoğuda bir relativizm. Gelenekler doğru ya da yanlış değillerdir, onlar sadece vardır. Ama liberatin içinde bile çözülebilir bir sorun değildir. Yani liberat olsanız bile aslında bunlardan hangisini benim belirlemeniz o kadar da kolay değildir ve bu çatışma potansiyelleri özellikle farklı farklı bakış açıları ya da farklı geleneklerin, farklı cemaatlerin bir arada yaşamasını sağlamak konusunda çok da umut verici gözükmüyor. Ha, bunun engellemediği yolu nedir? Bunun engellemediği yolu işte vatandaş kategorisini geliştirmesidir bence. Hepimiz sahil olduğumuz etnik ya da din başka türlü özellikler, kimliklerin ötesinde kendimizi bir vatandaş olarak görsek ve birbirimizi bu bakımdan anlamaya çalışsak sanırım daha iyi olur gibi geliyor. Tabii bu çok zor bir mesele. Uzun uzun konuşmak tartışmak lazım. O bu yok. Yok Sonra merak ettim aslında. Peki, baktınızda biz atacak bir şey yok zaten. Bu da bilgilerinizde çalışanlar ne çalışanlar nasıl bir benimsemiştir? Bana onların nasıl bir felsefe benimsediğini hepimiz biliyoruz. Keynes'in yeri. Keynes daha çok liberal yeri. Sizin derdinde aslında kapitalizmi kurtarmak başka bir şey değil. Soru. Hmm. Türk aydınlanmasını ne ölçüde etkilemiştir? Bunu Sine hocamıza sorsanız daha iyi olsaydı. Çok daha iyi şeyin tanıdığı hani benden. E, aydınlanmanı engellenmesi söz konusu olabilir mi? Çap oluyorlar. Ama bence olmayacak en azından. Buradaki insanların çoğunun genç olması aslında elimize umut veren de şey. Dolayısıyla hep sizler zor yani <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Kusura bakmayın hepinize. <gülüyor> <gülüyor>